Auzubillahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innel hamdalillahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalini. Men yehtedihillahu fele ve men yudlil fele Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ama ba'd fe inna estağal hadîs kitaballah ve hayral hadîsi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve külle muhtesetin bid'a, ve külle bid'atin dalale ve külle zalâletin finnâr. Geçtiğimiz hafta sünnetin mütevatir ve ahat olmak üzere iki çeşidini olduğunu ve bu her iki çeşidine de uymanın gerektiğini anlatmıştık. Ve sünnete aykırı hareket etmenin de caiz olmayacağından bahsetmiştik. Şimdi birisi kalkıp da Pek çok müştehit imamın bazı meselelerde hadislerin getirdiği hükme aykırı amel ettiklerini görüyoruz derse buna şu şekilde cevap veririz. Ümmet katında saygınlığı olan imamlardan hiçbirisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin az veya çok bir kısım sünnetine bile bile aykırı hareket etmiş değildir. Üstelik onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin her getirdiğine uyma noktasında görüş birliği içerisindedirler. Fakat eğer onlardan birine ait bir iştihat bulunmuş ve o iştihada aykırı bir sahih hadis gelmişse, o imamın bu hadise amel etmeyişinin elbette bir gerekçesi vardır. Bu konudaki gerekçeler çoktur. Bunları detaylarıyla ele almak gerekirse, birincisi o meseledeki hadis imama ulaşmamış olabilir. Hadis kendisine ulaşmayan imam, onunla amel etmekle yükümlü değildir. Önceki alimlerin bir kısım hadislere aykırı düşen görüşlerinden en çok karşılaşılan durum budur. Kim olursa olsun hiçbir imamın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini tümüyle elde etmesi mümkün değildir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylediği veya bir fetva ya da bir hüküm verdiği veya bir iş yaptığı zaman yanında bulunanlar onu işliyor ya da görüyordu. Sonra da yanında olanlar veya olanlardan biri duyduğunu veya gördüğünü ulaştırabildiklerine ulaştırıyor. Böylece bu bilgi sahabe, tabi'in ve onlardan sonra gelenlerden Allah'ın dilediği kimselere kadar gelmiş oluyordu. Dolayısıyla hiçbir sahabi, hiçbir tabi'in ve hiçbir müçtehit imam tek başına Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tümüyle vakıf olamıyordu. Aksini ileri sürmek mümkün değildir. Sahabe ve onlardan sonraki alimlerin birbirinden üstünlüğü ancak ilminin çokluğuyla ve kıymetiyle ölçülürdü. Sünnetin tamamını elde bulunduramama durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve işlerini, sünnetini ve hallerini sahabe içinde en iyi bilen raşt halifeler için de geçerlidir. Mesela Ebu Bekir radiyallahu anh kendisine ninenin miras payı hakkında soru sorulduğu zaman Allah'ın kitabında senin için bir hüküm yoktur ama bir de diğer insanlara sorayım demiş ve sormuş. Bunun üzerine Muğire bin Şube ile Muhammed bin Meslem'e kalkıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin neneye altıda bir hisse verdiğine şahitlik etmişlerdir. Bunu Tirmizi ve Ebu Davud rivayet ederler. Ömer radıyallahu bir eve girmeden izin isteme konusundaki hadisi Ebu Musa radıyallahu kendisine haber vermeden önce bilmiyordu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Aynı şekilde onun kocanın diyetine karsının var olacağına dair de bilgisi yoktu. Onu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kırsal kesim halkına yönetici tayin edilen Dahhak bin Süfyan kendisine yazmış ve şunu bildirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşyem et diyetine karısını mirasçı kılmıştı. Bu da Tirmizi ve Ebu Dağut tarafından rivayet edilir. Ömer radiyallahu An cizye konusunda mecusilerin durumunun ne olacağını da bilmiyordu. Nihayet Abdurrahman bin Af radiyallahu An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara da ehli kitap için konulan hükmü uygulayınız buyurduğunu haber vermiştir. Ömer radıyallahu anh, denen yere geldiği zaman, Şam'da veba hastalığının çıktığını haber aldı. Bunun üzerine beraberinde bulunan ilk muhacirlerle, sonra ensarla, daha sonra da fetih günü Müslüman olanlarla istişare etti. Bunlardan her biri konuyla ilgili olarak görüşünü belirttiler. Hiçbiri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu husustaki sünnetini bildirmedi. Sonunda Abdurrahman bin Af geldi ve ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veba hakkındaki şu sünnetini haber verdi. Siz içinde bulunduğunuz bir yerde veba çıkarsa ondan kaçarak oradan çıkmayınız. Bir yerde onun çıktığını duyduğunuzda da o vebalı yere girmeyiniz. Evet bunu Ahmed bin Hanbel Müsned'inde rivayet eder. Osman radıyallahu anh içinde durum böyledir. Kocası ölen bir kadının iddet süresini kocasının evinde geçireceğine dair bilgisi yoktu. Kendisine Ebu Said el Hodri radıyallahu anh'ın kız kardeşi olan Ferriya binti Malik kendi kocası öldüğü zaman hakkında verilen hükmü haber vererek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şöyle dediğini bildirmiştir. İddet süren sona erene kadar evinde otur. Osman radiyallahu anh de bu habere uygun olarak amel etti. Bunu da Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ederler. Bir defasında yine Osman radiyallahu anh'a ihramlı iken kendisi için avlanmış bir hayvanın eti hediye edildi. Tam yemeğe niyetlenmişti ki Ali radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye edilmiş bir eti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geri çevirdiğini haber verdi. Bunda Ebu Davud menasik babında rivayet eder. Ali radıyallahu anh de şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis duyduğum zaman Allah dilediğince beni ondan faydalandırmıştır. Hadisi bir başkasının ağzından işitirsem ondan yemin etmesini isterim. Yemin ederse onun doğru söylediğine inanırım. Bana Ebu Ebubekir tevbe namazı ile ilgili hadis haber verdi ve o doğru söyledi. Bunu Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace rivayet ederler. Yine Ali radıyallahu anh'ın kendisi İbn Abbas ve başkaları koca söyleyen hamile kadının 4 ay 10 gün iddet beklemesi gerektiğine fetva verdiler. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve seymin Eslem kabilesinden Sübeyra adındaki bir kadınla ilgili sünneti onlara ulaşmamıştı. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu kadının iddetinin çocuğunu doğurmasıyla biteceğine fetva vermişti. Bu da Müslimin sayhinde gelir. Ali, Zeyd, İbn Ömer ve başkaları, Allah hepsinden razı olsun, boşama hakkını elinde bulunduran bir kadının kocası öldüğünde kadına mehir gerekmeyeceğine hükmettiler. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Berva binti Vasık hakkındaki sünnete onlara ulaşmamıştı. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu durumda bervaya mehrimisil verilmesine karar vermişti. Evet bu da Ebu Davud Tirmizi tarafından rivayet edilmiştir. Bu konuda elbette daha pek çok örnek bulmak mümkün. Konuyla ilgili e, yani imamların sahih sünnete muhalefet etmeleriyle ilgili gerekçelerden birisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından çok sayıda haber gelmiş olması olabilir. Böyle bir durumda Sabi'ler dışındaki alimlerle ilgili haberlerin sayısını tespit etmek imkansız hale gelir. Öyleyse bütün sahih hadislerin imamlardan her birine ya da belli bir imama atlaştığına inanan bir kimse, çok açık bir şekilde hata etmiş olur. Üçüncü bir gerekçe, hadisin İki isnadı bulunur da bunlardan biri sahih, diğeri zayıf halde olabilir. Aleyküm selamun rehmatü ve sellem. Böyle bir durumda söz konusu hadis, imamlardan birine zayıf isnadı ile ulaşmıştır. Dolayısıyla imam bununla amel etmekten çekinmiştir. Diğer imamlara ise sahih isnatla gelmiştir ve onlar bununla amel etmişlerdir. Zaman zaman böyle durumlarla karşılaşılabildiği için birçok imamın, hadisin sıhhat durumuna göre gereğiyle amel edilmesi konusunu, hususunu belirterek şöyle dediklerini görürüz. Her ne kadar şöyle bir hadis rivayet edilmişse de, benim bu mesele hakkındaki görüşüm budur. Eğer bu hadisin sahih bir isnadı varsa, benim görüşüm hadis doğrultusundadır. Diğer bir gerekçe, hadisin isnadı tek olduğu halde, o hadis hakkında imamların görüşü farklı olabilir. Isnat tek olduğu halde, görüşlerin farklı olmasının nedeni, İmamların bir kısmının kendi şartlarına göre söz konusu hadisin metninde veya senedinde zayıflatıcı bir kusur bulunmadığı için hadisi sahih kabul etmiş olması, diğer bir kısmının ise senedinde veya metnindeki bir kusurdan dolayı onu zayıf görmesidir. Bu da geniş bir konudur. Çünkü ravileri ve onların durumlarını, hadis metinlerinin anlaşılmasını ve delaletini bilen alimler ile diğer dallardaki alimler arasında bu meselede bir takım tartışmalar vardır. Diğer bir gerekçe, hadis müştehide sağlam bir yolla ulaşmış fakat o bu hadisi unutmuş olabilir. Bu durum, önceki ve sonraki alimlerde çok görülen bir durumdur. Ömer radıyallahu anh'den gelen meşhur şu hadis, örnek bunun örneklerinden birisidir. Yolculuk esnasında cünüp olup da su bulamayan bir kişinin durumu Ömer radıyallahu anh'a soruluyor. Suyu buluncaya kadar namaz kılmaz cevabını veriyor kendisine sorulduğunda. Bunun üzerine Ammar ona dedi ki, Ey müminlerin emiri, hatırlamıyor musun? Sen ve ben bir yolculuktaydık ve cünub olmuştuk. Ben hayvanın yuvarlandığı gibi toprakta yuvarlanmış ve namazımı kılmıştım. Sen ise namazı kılmamıştın. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme açtığımda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapmaz sana yeterdi buyurarak, iki elini toprağa vurdu, sonra da elleriyle yüzünü ve kollarını mes'etti. Ömer de Ammar'a, Ey Ammar, Allah'tan kork diyerek itiraz etti. Bunun üzerine Ammar... İstersen bunu kimseye söylemeyeyim demiş Ömer radıyallahu anh de hayır biz senin üzerine aldığın sorumluluğu sana bırakıyoruz cevabını vermişti. Evet bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İşte bu Ömer radıyallahu Han'ın şahit olduğu ve sonra da unutarak aksine fetva verdiği Ammar radıyallahu anh'ın hatırlatmasına rağmen hatırlayamadığı bir sünnettir. Bununla beraber Ammar radıyallahu anh'ın yalanlamayıp bu sünneti aktarmasını söylemiştir. Diğer bir gerekçe, kendisine hadis ulaşmıştır ancak hadis metninin delalet ettiği hükmün karşısında bu hükmün kastedilmediğini gösteren bir başka delil bulunabilir. Genel ile özelin, mutlak ile mukayyedin karşıtlığı, mutlak emir ile gerekliliği ortadan kaldıran bir delilin yahut da hakikat ile mecazın karşıtlığı birbirine zıt oluşu bunun örneklerindendir. Diğer bir gerekçe, Kendisine hadis ulaşmış fakat müstehit başka bir delille o hadisin nesh görüşüne varmış olabilir. Şeddat bin Evs ile başka sabilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettikleri kan alan ile aldıranın orucu bozulur hadisi bunun bir örneğidir. Şafii'nin açıklamasına göre bu hadis İbn Abbas tarafından rivayet edilen peygamberin oruçluyken kan aldırdığını bildiren hadisle nesh edilmiştir. Şeddat hadisinde kendisinin Mekke'nin fethi esnasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteyken Ramazan içerisinde kan aldıran bir adam gördüğü, bunun üzerine de kan aldıranın ve alanın orucu bozulur buyurduğunu bildirmiştir. Bu Buhari ve Ebu Davud tarafından rivayet edilir. İbn Abbas radıyallahu anhüman rivayet hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı ve oruçluyken kan aldırdığını anlatmıştır. Bu da yine Bukhari ve Ebu Davud tarafından rivayet edilir. Buradan anlaşılıyor ki, ilk olay fetih yılında, hicretin 8. senesinde, ikincisi ise veda haccında, hicretin 10. yılında meydana gelmiştir. Bir diğer örnek, dördüncü defa içki içenin öldürüleceğini bildiren hadistir. Bu hadisin hükmüyle amel edilmemiş ve icma deliliyle mensuf sayılmıştır. Bu ve benzeri birçok hadiste görüldüğü üzere, müştehit imamın hadisle amel etmeyişinde bizim bilmediğimiz bir neden olabilir. İlmin elde ediliş yolları son derece geniştir. Bu yüzden biz, alimlerin ne düşündüklerini tümüyle bilme imkanlarından mahrumuz. Alim, delilini açıklamış ya da açıklamamış olabilir. Şayet açıklamışsa, bu bize ulaşmış da ulaşmamış da olabilir. Bize ulaştığını farz etsek bile, delili kullanma yöntemini bazen anlarız, bazen de anlayamayız. Bu delil ve delili kullanma yöntemi aslında doğru olsun olmasın fark etmez. Buraya kadar müştehit imamların bazı hadislerle amel etmeyişlerinin gerekçesinden bazı örnekler verdik. Onların bu davranışlarının sünnete yönelik bir ayıplama ve ilmindeki noksanlık sayılmayacağını da belirtmiş olduk. Bu gerekçeler üst grupta toplanır. Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söz konusu hadisi söylediğine inanmamak. İkincisi, bu hadisle o meselenin kastedildiğine inanmamak. Üçüncüsü de, Hadisin nesedildiğine inanmaktır. Bir kimse mezhebine aykırı bir hadis bulduğu zaman ne yapması gerekir? Sorusuna gelince, kitap, sünnet ve icma ile sabittir ki Allah azze ve celle kendisine ve رسولüne itaat etmeyi insanlara farz kılmış, Peygamber dışında herhangi bir kimsenin bütün emir ve yasaklarına itaat etmeyi ise Müslümanlar için gerekli görmemiştir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında herkesin verdiği hükümlerde ...hata edebileceği noktasında bilginler ittifak etmişlerdir. Sahabe, tabi'in ve onlardan sonraki müştehit imamların uygulaması bu esasa göre olmuştur. Onlar ortaya çıkan meseleleri çözmek için kitap ve sünnette hüküm arıyorlardı. Bulamadıkları zaman kendi görüşlerini ortaya koyuyor, iştihat ediyor ve kıyasa başvuruyorlardı. Ancak müştehitler kendi iştihatlarının doğruya en yakın olduğu kanısında olsalar bile... Yine de bu içtihatlarının yanlış da doğru da olabileceğini kabul ediyorlardı. Onların bir yönteminde şuydu. İçtihat ederek ortaya koydukları bir hükümde kendi görüşlerine aykırı bir hadis bulurlarsa içtihatlarından dönerler ve hadisle amel ederlerdi. Çünkü Allah Azze ve Celle herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Peygamber'e götürün buyurmuştur. Yine şu söylenen her sözü dikkatle dinleyen ve onların en güzeline uyan kullanma müjdeler vardır buyurulmuştur. Bu imamlardan bir kısmı da şöyle demiştir. Allah Resulü'nün dışında bir insanın bazı sözleri tutulur, bazı sözleri terk edilir. Az önce sahabelerin bir sünnet buldukları zaman kendi görüşlerini bırakıp o sünnete döndüklerine dair örnekler vermiştik. Yerleşmiş dört mezhep imamı da ortaya koydukları bütün iştiratlarında insanların kendilerini taklit etmemelerini söylemişlerdir. O imamlar kendi görüşlerine aykırı bir delil bulunduğunda, öncelikle o delille uyulmasını ilk edinmişlerdir. Onlardan her birinin, bir meselede sayı hadis varsa mezhebim odur dediği sabittir. Ebu Yusuf, hicret yurdunun imamı olan Malik bin Enes ile buluşup da kendisine Es sa meselesini, sebzelerin zekatını, vakıflar meselesini sorunca, İmam Malik bu konularda sünnetin gösterdiği hükmü bildirmişti. O da şöyle demişti, Ey Ebu Abdillah! ''Senin görüşüne dönüyorum. Eğer benim hocam da senin gördüğün hadisi görmüş olsaydı, benim döndüğüm gibi o da mutlaka dönerdi.'' Evet, Ebu Hanife'nin öğrencisi, en başta gelen öğrencilerinden İmam Ebu Yusuf, İmam Malik'in getirdiği deliller karşısında bu şekilde teslimiyet gösteriyor. İmam Malik, Allah rahmet eylesin, şöyle derdi. ''Ben de ancak bir insanım. Doğruyu da bulabilirim, hata da edebilirim. Onun için benim görüşümü kitap ve sünnet ile karşılaştırınız.'' İmam Şafii şöyle derdi. Benim görüşüme aykırı olan sahih bir hadis bulunursa, o görüşümü duvara çarpınız. Sağlam bir tarike dayanan hüccet görürsen, işte benim görüşüm o doğrultudadır. İbnül Kayyım İlam-ül adlı eserinde şöyle söylemiştir. İmam Ahmet, sahih hadis gördüğünde gereğince fetva verir, ona aykırı düşen delilere ve kim olursa olsun ona karşı çıkanlara aldırış etmezdi. Nitekim o, Ömer radıyallahu anhın, Fatıma binti Kays'ın aktardığı üç talakla boşanan kadına nafaka ve mesken verilemeyeceğine dair olan hadise muhalefetine itibar etmemiştir. Bunun birçok örneğini İbni Kayyim zikretmiştir. Müştehid imamların sık sık tekrar ettikleri bu tavsiyelere rağmen, Aleykümselam ve rahmetullahi ve bu imamları taklit eden birçok alimin kendi mezheplerine muhalif bir hadis bulup da buna bir çözüm getiremedikleri zaman mezhebin görüşüne sarıldıkları, ve o hadisle amel etmeye yanaşmadıkları görülür. Bunlar çok uzak ihtimallere kapı açmaya çalışırlar ve imamların görüşlerini haklı göstermek için bir takım tercih yolları ararlar. Bunu başaramazlarsa hiçbir delil göstermeden hadisin nesh olduğunu veya özel hüküm taşıdığını ya da hadisle amelin terk edildiğini ileri sürerler. Nitekim Türkçe'ye de tercüme edilen, aleyküm selam ve rahmet, aleyküm. İmam Tahavi'nin e, Meanül Asar kitabına... Bakanlar bunun örneklerini çokça görür. İmam Tahavi, Hanefi mezhebine olan tahassubundan dolayı pek çok hadis hakkında hiçbir delil göstermeden ne edildiğini iddia edebilmiştir. Evet, bunların hiçbirini yapamazlarsa, bütün rivayetlerin imamların bilgisi dahilinde olduğunu, fakat o hadisi zayıf kabul ettiği için terk ettiğini ileri sürerler. Bazen de hadis konusu kolay bir iş değildir, bizim gibiler hadisi tam anlayamaz ki onunla amel etsin diyerek, bu tutumlarını haklı göstermeye çalışırlar. Bu taklitçi kimseler hadisi yüceltmenin ancak onunla amel etmek olduğunu, onun, onunla amel etmekle mümkün olacağını, terk etmenin sadece değer vermemek olacağını düşünmemişlerdir. Hadisi mükellef olduğumuz kadarıyla anlamamız vaciptir. Böyle olmasaydı Allah'ın ve Resulünün dini anlama da insanlara yüklediği sorumluluk sadece müştehit imamlarla sınırlı kalırdı. Aleykümselam ve rahmetullah bereketu. Onların bu tarz anlayışlarını birçok alim kınamıştır. İzzettin bin Abdüsselam, Allah rahmet eylesin, bu alimlerden birisidir. O şöyle diyordu. Ne gariptir ki taklitçi fıkıhçılar, kendileri delilin zayıf olduğunu gösteren bir sebep bulamadıkları halde, imamların o delili zayıf sayılmasına itibar ederek imamlarını bu noktada da taklit ederler. İmamlarını kat'i bir tarzda taklit etme pahasına, Kitap, sünnet ve sağlam delilleri bilen diğer imamları sırf mezhep ayrılığından dolayı terk ederler. O derece ki, taklit ettikleri görüşü savunmak amacıyla kitap ve sünnetin zahiri anlamını bertaraf etmeye yönelik dolambaçlı yollar ararlar. Zahiri anlamları uzak ve asılsız yorumlarla yorumlamaya çalışırlar. Halk, bir mezhebe bağlı kalmadan, ilmine güvenilen bilginlere, alimlere soru sormaktaydı. Soranlardan hiçbirine de engel olunmuyordu. Bu durum mezhepler ve onlara körük körüne bağlı taklitçiler ortaya çıkıncaya kadar devam etmiştir. Bu taklitçilerden her biri görüşünün delillerden uzak olduğunu bile bile kendi imamının sözlerini sanki Allah tarafından gönderilen bir peygambermiş gibi taklit ederek aynen uygulamıştır. Bu tutumun haktan ayrılma ve gerçekten uzaklaşma olduğu açıktır. Hiçbir akıl sahibi de buna rıza göstermez. Evet Şah Veliyullah Dehlevi bunu Hucetullahil Baliga'da naklediyor. İzzettin bin selamdan. Bütün bunlardan sonra şunları söyleyebiliriz. Bir insan, bir müştehit imamın mezhebini inceler, söz konusu mezhebi bütün ayrıntılarıyla öğrenir de, daha sonra hadis ilmini öğrenir ve kendisinde hadisten hüküm çıkarabilecek gücü görürse, böyle bir kimsenin imamın mezhebine aykırı bir hadisle karşılaştığında, bu hadisi neseden tahsis eden veya onlara aykırı hüküm taşıyan başka bir hadis bilmiyorsa, Hadisle amel etmekten ve o imamın mezhebini bırakmaktan başka çıkar yolu kalmaz. Hele güvenilir imamlardan birisi bu hadisle amel etmişse iş daha da önem kazanır. Bu anlayışa göre dini delillerle amel etmek, imamların üzerinde icma ettikleri hususları uygulamak ve mezhep imamlarının da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı durumda olduklarını bilmek gereklidir. Bu görüşe göre hareket eden kimseye sen muhalefet ettiğin imamından daha mı iyi biliyorsun denmez. Çünkü o meselede kendisine muhalefet ettiği imamı kendisi gibi bir alimdir. Böyle bir durumda hadise göre amel etmek öncelik kazanır. Aksi takdirde kişi Allah ve Resulünün emrinden yüz çevirmiş sayılır. Her imam kendisine uyanların yanında ümmeti içerisinde peygamber durumundadır. i̇bn Abbas radiyallahu gelen bir rivayete göre temettü konusunda kendisiyle münakaşa eden biri ona Ebu Bekir ve Ömer böyle söyledi deyince i̇bn Abbas şu cevabı vermiştir. Ben Allah'ın resulü şöyle buyurdu diyorum. Siz de Ebubekir ve Ömer şöyle söyledi diyorsunuz. Korkarım yakında başınıza gökten taşlayacak. Aynı şekilde İbn Ömer da temetdu konusu sorulmuş, o da temetdu yapılmasını emredince soranlar Ömer r.a'nın görüşünü delil göstererek ona itiraz etmişler. Bunun üzerine o da Ömer sizin söylediğinizi kastetmemiştir diye yanıt vermiştir. Tartışma daha da büyünce İbn Ömer onlara şöyle demiştir peşinde gitmeye Resulullah mı yoksa Ömer mi daha layıktır. Halbuki halk da biliyordu ki Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhuma İbn Ömer'den de İbn Abbas'tan da daha alimdir. Münakaşa konusu yaptıkları konuda Allah Resulünden hadis sabit olunca yani temettu ile ilgili hadis sabit olunca ne Ebubekir radıyallahu anh'ın ne e, Ömer radıyallahu anh'ın sözünün bir değeri kalmaz. Bu dindeki çok celil yerlerine rağmen Buradan müştehit imamları taklit eden bazı kimselerin, bizim savunduğumuz görüşü yani ilim ve marifet sahibi kimselerin hadisi bırakıp da mezheplere sarılması gerektiğini vurgulayan sözlerinden bahsetmekte hiçbir sakınca görmüyoruz. Bilakis bunları tekrar etmekte fayda var. İbn-i Allah rahmet eylesin şöyle demiştir. Bir şafii alimi mezhebine aykırı bir hadis bulursa bakar. Eğer genel anlamda her konuda iştihat yapabilmek için veya sadece söz konusu konuda yahut meselede iştihatta bulunmak için kendisinde iştihat edebilme şartlarını yeterli görüyorsa, mesele bağlı kalmadan hadisle amel edebilir. Eğer kendisini iştihat edebilecek düzeyde görmüyor ve hadise muhalefet etmek kendisine güç geliyorsa ve bütün araştırmalarından sonra muhalefet eden kimsenin niçin muhalefet ettiği noktasında doyurucu bir açıklama bulamamışsa, böyle bir durumda o alim, Şafii'den başka müştehit bir imamın söz konusu hadisle amel etmiş olması halinde o hadisle amel eder. Böyle yapması onun bu meselede imamının mezhebini terk etmesi için bir mazerettir. Nevevi de İbni Salah'ın bu görüşünü yerinde bulmuştur. İmam Şahrani mizanda şöyle demiştir. Mezhep imamının ölümünden sonra onun sağlığında amel etmediği bir kısım hadislerin sahih olduğu ortaya çıkarsa ne yapmalıyım? Sorusuna şöyle cevap verilir. Senin o hadisle amel etmen gerekir. Şüphesiz senin imamın eğer o hadisleri de elde edebilseydi ve sahih kabul etseydi herhalde senin de onlarla amel etmeni söylerdi. Çünkü bütün imamlar dine boyun eğmişlerdir. Kim bunu yaparsa iki eliyle hayra sarılmış olur. Her kim de ben ancak mezhep imamının kabul ettiği hadislerle amel ederim derse birçok hayrı elinden kaçırmış olur. Nitekim mezhep imamlarını taklit eden birçok alim bu durumdadır. Bu alimlerin imamları öldükten sonra onların tavsiyesi gereğince hareket ederek sahih olduğu belirlenen her hadisle amel etmeleri kendileri için daha hayırlı olurdu. Biz inanıyoruz ki eğer mezhep imamları yaşasalardı ve kendilerinden sonra sahihliği ortaya çıkan bu hadisleri hayattayken elde edebilselerdi, mutlaka bu hadisleri alırlar, yapmış oldukları kıyasları ve ortaya koydukları iştahatları tümüyle terk ederek bu hadislerle amel ederlerdi. Sağlam bir isnatla bize ulaşan bir habere göre İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel'e haber göndererek şöyle demiştir. Bir hadis size göre sahih olursa onu bize hemen bildirin ki onu kabul edelim ve bundan önce gerek bizim yaptığımız gerekse başkalarınca yapılan bütün iştihatları terk edelim. Çünkü siz hadisi daha iyi korursunuz biz ise onu daha iyi anlarız. Evet. Kadı İbnebi Yala Tabakatul Hanabilede rivayet eder. Bunu. Hanefi alimlerinden sindi şöyle demiştir özetle. Şurası bir gerçektir ki, sahabenin hepsi, alimlerin anladığı anlamda müştehit değildi. İşlerinde köylü ve bedevi olanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir tek hadis işitenler, hatta onunla bir defa görüşenler bile vardı. Hiçbir hadis işitmedi halde. Şüphesiz, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den veya bir sahabiden, bir hadis işiden sahabi, müştehit olsun veya olmasın, hadisle kendi anlayışına göre amel ederdi. Ne peygamber zamanında ne de ondan sonraki sahabe döneminde, Müştehit olmayan bir sahabinin işittiği hadisle amel edebilme konusunda müştehide başvurmakla yükümlü kılındığı bilinmemektedir. Yani Nebi Aleyhissalatu vesselam'dan tek bir hadis işten bir bedevi düşünün. Bu kimseye bu hadisi anlamak için git falanca müştehide falanca alime başvur denilmemiştir. Böyle bir şart koşulmamıştır. İşte bütün bunlar müftehis seviyesinde olmayan bir kimsenin hadisle amel etmesini Peygamber Sallallahu Aleyhi caiz gördüğünü ve sahabenin de bu konuda icma ettiğini göstermektedir. Eğer böyle olmasaydı, halifeler, müştehid olmayan sahabilere ve özellikle kırsal kesimde yaşayanlara, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittikleri ve veya kendilerine bir aracı vasıtasıyla ulaşan hadisler hakkında, müştehid sahabilere danışmadan uygulama yapmamalarını emrederlerdi. Böyle bir emir verdiklerine dair ne bir haber ne de bir eser bulunmamaktadır. Allah Azze ve Celle, Peygamber ise neyi getirmişse onu alın, neyi de yasaklamışsa ondan kaçının buyurmuştur. Bu ve benzeri ayetlerin açık anlamı da bunu gösterir. Çünkü ayette fıkıhçıların anlayışına göre hareket edin diye bir kayıt konmamıştır. Buradan sağlam bir hadis elde edildikten sonra onunla amel etmek için söz konusu hadisi neseden veya ona aykırı olan başka bir hadis olmadığını yahut aksine icma bulmadığını öğrenmek için beklemeye gerek olmadığı sonucunu Rahatlıkla çıkarabiliriz. Aleyküm selam ve rahmetullahi wabarakatuhu. bunlardan biri ortaya çıkıncaya kadar hadisle amel etmek gerekir. Evet, burasına dikkat edin. Bir imamın, yani bir mezhep imamının veya bir müştehit alimin bir meseledeki hükmünde isabet edip etmediğini anlayıncaya kadar o imamın görüşüyle değil de onun görüşüne aykırı olan hadisle amel etmek gerekir. Ha, hadisle amel etmende hatalı çıkabilirsin, o hadis sedirmiş olabilir veya başka bir illet sebebiyle amel edilmemesi gerekebilir. E, mutlak, mukayyet örneğinde olduğu gibi. Böyle bir durumda kesin delil ulaşıncaya kadar imamın görüşüyle değil hadisle amel etmek gerekir. hadislameli engelleyen bu tür arızaların olmaması hadisle amel etmek için yeterli görülür. Nitekim fakihler bu ve benzeri konularda bu anlayıştan hareket ederek birçok hüküm koymuşlardır. Onların kitaplarını inceleyenler bunu açıkça görürler. Bilmektedir ki, Badiye ve uzak köylerde yaşayan bir sahabi, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir iki sefer gelebiliyor, ondan bir hadisi istiyor, sonra kendi yurduna geri döndüğünde, o devir, nesih ve değişim zamanı olduğu halde, yani böyle bir ihtimal bulunduğu halde, öğrendiği bu hadisle amel ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu insanlardan hiçbirine nasihi ve mensu öğrenmek için başvurmasını emrettiği bilinmemektedir. Aksine kendi söylediği bir söz üzerine ben ne bundan fazla ne de bir eksik bir şey yaparım diyen sahabiyi doğrulamış, nesi ihtimali olabileceğini düşünüp de ona karşı çıkmamıştır. Üstelik eğer bu adam doğru söylüyorsa cennete girecektir buyurmuştur. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de uzunca nakledilir. Aynı şekilde ashab da Kırsal alanlarda oturanlara ve başkalarına nasihini mensubundan ayırt etmek için bir müştehide başvurmayı emretmemişlerdi. Görülüyor ki, nesih ve benzeri konularda geçerli olan husus, nasihin varlığı değil, nesih bilgisinin ilgiliye ulaşmış olmasıdır. Kişinin nesh bilgi kendisine ulaşıncaya kadar nesh edilen, hükme uygun şekilde hareket etmekle emrolunması, bunun böyle olduğunu gösterir. Nitekim kıblenin Kabe'ye çevrildiğini bildiren hadis bunu doğrulamaktadır. Kıblenin Kabe'ye çevrilmesi haberi gerek Kur'an'da e, bildirildiği üzere Kuba'da oturanlar için gerekse Medine civarındakilere nesedilmiş edilmiş kıbleye yani Kudüs'e karşı namaz kılmalarından sonra ulaşmıştı. Çevre halkından bazıları bu haber namaz esnasında bazılarına namaz kıldıktan sonra ulaşmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her iki grubun uygulamasını geçerli saymış ve hiçbirine namazı iade etmesini emretmemiştir. Haberin karşıtını ve tahsis edenini araştırmadan önce o haberle amel etmek caiz değildir denilmesine itibar edilmez. Caiz olmadığı hususunda icma bulunduğu ileri sürülse ve böyle bir icmanın varlığı kabul edilse bile sahabenin icmağı ve peygamberin onayının sonraki alimlerin icmandan önce geldiği açıktır. Kaldı ki ileri sürdükleri icmanın aksine amel edildiği de bilinmektedir. Nitekim zerkeşinin usul konusunda Bahır adlı eserinde buna açıkça işaret edilmiştir. Evet. Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'i insanlara din ve dünya işleri konusunda yol gösterici olarak göndermiştir. Fakat bunu çoğu kez, Aziz ve celil olan Allah, maksadını açık bir şekilde anlaşılmayacak tarzda genel ifadelerle indirmiştir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an-ı Kerim'i insanlara ulaştırmakla, söz ve eylemiyle, fiilleriyle onlara gerekli açıklamaları yapmakla görevlendirmiş ve bu noktada şöyle buyurmuştur. Biz sana da bu uyarıcı kitabı indirdik ki, insanlara başından beri indirile gelen mesajın aslını olanca açıklığıyla ulaştırasın. Nahl Suresi 44. Ayet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da insanlara Allah'ın kitabını açıkladığı zaman kendisinden bir şey katmamış ancak Rabbi katından, Rabbi tarafından kendisine vahyedilene uymuştur. O kendiliğinden konuşmamaktadır. Onun konuşması ancak bildirilen bir vahiy iledir. Necim Suresi 3-4. Ayetler. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa Suresi 80. Ayet. O halde Peygamberin sünnetindeki amaç, Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek, gizli kalan noktaları açığa çıkarmak ve Allah Azze ve Celle'nin emir ve hükümlerindeki maksadını, muradını açıklamaktır. Biz sünneti, Kur'an'ın icmali ve tafsili olarak için aldığı hükümlere delil olması yönüyle incelediğimiz zaman, bu delil durumunun dört şekilde olduğunu görürüz. Birincisi, sünnet bazen Kur'an'da bulunan hükümlere uygun bir hüküm getirir. Bu durumda sünnet Kur'an'da bulunan destekleme mahiyetinde gelmiş olur. Buna örnek vermek gerekirse şu örnekleri verebiliriz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Müslümanın malını gönül rızası olmadan almak helal değildir. Deyleminin rivayet ettiği bu hadis Allah Azze ve Celle'nin şu sözüne uygun düşmektedir. Siz ey imana ermiş olanlar, birbirinizin mallarını haksız yollarla, karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla bile olsa heba etmeyin ve birbirinizi mahvetmeyin. Nisa suresi 29. ayet. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kadınlar huslunda Allah'tan korkunuz. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve namuslarını Allah emriyle helal kıldınız. Evet. Müslümin rivayet etti bu hadis, hanımlarınızla güzel bir şekilde geçinin ayetiyle yani Nisa suresi 19. ayetiyle uygun düşmektedir. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, şüphesiz Allah zalime mühlet verir ama bir de yakalarsa bırakmaz hadisi de, bu hadis Müslim tarafından rivet edilmiştir yine, Hud Suresinin 102. ayetine uygundur. Bu ayette, işte sen Rabbin tepelediği zaman böyle tepeler. Halkı zalim olan kasabaları gerçekten de onun tepelemesi çok acı verici, çok zorludur buyurulmuştur. İkinci şekli, sünnet bazen Kur'an'da ne kastedildiğini açıklar. Bunun örnekleri namazın, zekatın, orucun, hac ve benzeri ibadetlerin hükümlerini açıklayan hadislerde olduğu gibi Kur'an'ın mücmelini açıklamasıdır. Sünnet Kur'an'ın mutlakını sınırlar. Nitekim Allah Azze ve Celle'nin hırsızlık eden erkeğe ve hırsızlık eden kadına gelince işlemiş oldukları fiillere karşılık Allah'tan gelen caydırıcı bir müeyyide olarak her ikisinin ellerini kesin ayetindeki el tabiriyle sağ ev katledildiğini, yani maide 38. ayetiyle sahil kast edildiğini ve kesme işinin dirsekten değil bilekten olması gerektiğine dair hadisleri açıklamıştır. Bu konudaki hadisleri e, Hafız Zeylai'nin Nasbur Rahi adlı eserinde görebilirsiniz. Sünnet ayetin umumunu tahsis eder yani genelini özelleştirir. Nitekim Allah Azze ve Celle'nin imana ermiş olan ve zulüm işleyerek imanlarını karartmayanlar ayetindeki Enam 82. ayetindeki zulüm kelimesiyle şirk kastedildiğini hadis açıklamıştır. Çünkü bazı sahabeler bu ayetteki zulmü genel manada anlamışlar ve hangimiz zulmetmiyor ki demişlerdi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam öyle değil. Zulüm burada şirk anlamındadır buyurmuştur. Bu hadisi Müslim ve Tirmizi rivayet ederler. Sünnet Kur'an'ın müşkül ifadelerini açıklar. Mesela Allah Azze ve Celle'nin Tan yerinde siyah iplikten beyaz iplik fark edilinceye kadar inip içebilirsiniz ayetindeki ipliklerden ne kast edildiğini hadis açıklamıştır. Bazı sahabiler bunları beyaz iplik siyah iplik diye anlamışlardı. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü vesselam bunlar gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığıdır buyurmuştur. Evet bu hadisi de Buhari ve Müslim rivayet ederler. 3. konumu sünnet Kur'an'da bulunmayan bir hükmü koyar. Buna örnek vermek gerekirse Nebi Aleyhissalatu Vesselam denizle ilgili olarak onun suyu temiz, deniz hayvanlarının ölüsü helaldir buyurmuştur. İbn Mace ve İmam Malik rivayet eder bu hadisi. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem kesilen bir hayvanın kanından ölü olarak çıkan yavru hakkında annesinin kesilmesi yavrunun da kesilmesi hükmündedir buyurmuştur. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet eder bunu. Fazlalık ribası yani ribel fadıl denilen Faizin haramlı konusunda gelen hadisler yine Kur'an-ı Kerim'deki riba ayetine ek hüküm getirir. Bütün vahşi hayvanlardan köpek dişlilerin, kuşlardan yırtıcı pençelilerin ve ehli eşeklerin etinin haram olmasına dair hadisler de bunlara örnektir. Sünnetin Kur'an'a göre dördüncü konumu ise kitabın sünnetle nesini caiz görenlere göre sünnet kitapta bulunan bir hükmü nesh eder. Mesela mirasçıya va vasiyet edilmez hadisi, Ebu Davud ve Tirmizinin rivayet ettiği bu hadis, Bakara suresindeki şu ayette zikri geçen ana, baba ve mirasçı olan yakın akraba için vasiyet edilecek bir günü Herhangi birinize ölüm yaklaştığında eğer arkasında yeterli bir servet bırakıyorsa, ana babasına ve yakın akrabasına uykun şekilde vasiyette bulunmaksızı farz kılındı. Bu, Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlar için bir yükümlülüktür. Evet. Bu ayet bazı müfessirlere göre hadisle nesedilmiştir. Yine bekar bir erkek, bakire bir kızla zina ettiği zaman onlara yüz değnek ve bir yıl sürgün cezası vardır hadisi. Hayasızca davranışlarda bulunan kadınlarınıza gelince aranızda onların işlediği suça şahit olan dört kişi çağırın. Bunlar onun için şahitlik yaparlarsa suçlu kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir kapı açıncaya kadar evlerine hapsedin ayetini yine bir görüşe göre neshetmiştir. Özellikle Hanefi mezhebine göre bunun pek çok örneği vardır. Zira onlar sünnet Kur'an'da yer alan bir hükme ilave bir hüküm taşıyorsa bu ilave nasih kabilinden sayılır demişlerdir. Bu fıkıhçılar arasında tartışılan bir usul meselesidir. Aslında nesih de beyanın bir çeşidi sayılır. Çünkü hükmün süresinin sona erdiğini açıklamaktadır. Bu nedenle bazı usul alimleri Nesih olayına beyanut ı tebdil yani değiştirmeyi açıklama e, ifadesini kullanmışlardır. Şöyle bir soru sorulabilir. Az önce zikredilen sünnet Kur'an'da bulunmayan bir hükmü koyar ifadesinden dolayı Kur'an'da ne icmali ne de tavsili olarak yer alan bir hük kısım hükümlerin sünnet tarafından konulduğu ifade edildiğine göre sana insanlara gönderilerini açıklayasın diye Kur'an'ı indirdik ayetinin açık anlamına bu hüküm aykırı değil midir? Çünkü bu ayet sünnetin Kur'an'ı açıklayabileceğini, bundan öte geçemeyeceğini ifade ediyor denilirse buna şu cevabı veririz. Birincisi, beyan çeşitlerinin bu az önce açıkladığımız üçüncü maddesinde zikredilen hükümlerin Kur'an'da yer almadığını kabul etmiyoruz. Kur'an bu hükümleri icmal yoluyla içermektedir. Sünnet, Kur'an'ı bu bakımdan beyan etmiş demektir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Görünüşte Kur'an'da yer almayıp da sünnet tarafından konulan hükümler, Kur'an'ı ya ilhak, yani arasına katma yoluyla veya kıyas yoluyla ya da tüme yöntemiyle beyan etmiş olabilir. Şimdi bunları teker teker açıklayalım. İlhak yoluyla, yani arasına katma yoluyla beyan. Bazen Kur'an bir şeyin helal olduğunu, başka bir şeyin de haram olduğunu bildirir. Burada hükmü belirtilmiştir belirtilmemiş bir üçüncü şey daha bulunabilir. Bu ise helalden de haramdan da bir miktar almıştır. Bunu helal ya da haramdan birine katmak iştada bağlı bir konu olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buna helal veya haramdan birinin hükmünü verir. Böyle bir durumda o şeyin helal ya da haramdan birinin hükmü arasında arasına katıldığı anlaşılır. Bunun örnekleri şu şekilde verilebilir. Allah temiz şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılmıştır. Bu iki asıl arasında bunlardan birinin arasına katılabilecek şeyler kalmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu şeyler hakkında gerekli açıklamayı yapmıştır. Yalnız burada şuna dikkat edilmesi lazım. Bakın biz burada peygamberin ictihadından ve peygamberin kıyasından bahsediyoruz. Yoksa görüşünde hatada olabilen, isabetli olabilen üçüncü şahısların, diğer şahısların görüşlerinden bahsetmiyoruz. Alimlerin kıyaslarından, alimlerin ictihadlarından bahsetmiyoruz. Vahile hareket eden, ictihad ettiğinde vahiyle düzeltilen bir peygamberin İştahatından bahsediyoruz. Buna dikkat edilsin burada. Ee, nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahşi hayvanlardan köpek dişli olanların, kuşlardan yırtıcı pençeli olanların ve ehli eşeklerin etini yemeği yasaklamış ve bunlar pistir buyurmuştur. Yani bir şeyin habis oldu ancak peygamber tarafından beyan edilecek ki ona habis de denilebilir ve bu haramlar kısmına katılabilir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pislik yiyen hayvanların etinde ve sütünde pislik eseri bulunabileceği için etini yemeği ve sütünü içmeyi yasaklamıştır. Bütün bunlar kitabın haram kıldığı pis şeyler cümlesinden sayılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keler, tavşan, toyukşu gibi hayvanlarda temiz şeylere dahil etmiştir. İkinci bir örnek Allah Azze ve Celle eğitilmiş av köpeğinin sahibi için yakaladığı avı mübah kılmıştır. Buradan anlaşılır ki köpek eğitilmiş değilse avladığı hayvanı yemek haramdır. Çünkü o avı sırf kendisi için yakalamıştır. Bu helal ile bu haram arasında üçüncü bir durum ortaya çıkmaktadır. Av köpeği eğitilmiş olmakla beraber yakaldığı avdan bir miktar yemiştir. Köpeğin eğitilmiş olması avı sahibi için yakalamasını gerektirir. Avın etinden yemesiyle sahibi için değil kendisi için avlamış olduğunu gösterir. Bu durumda helal ile haram çatışmakta ve buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu ifadesiyle sünnet bir açıklama getirmektedir. Eğer köpeğin tuttuğu avdan yemişse sen o avı yeme. Çünkü ben köpeğin avı kendisi için yakalamış olmasından endişedir. Bunu Buhari ve Müslim rivayet ederler. Üçüncü örnek Allah azze ve celle temiz şeylerin helal kılınması hükmü içerisinde deniz hayvanlarının avlanmasını da helal kıldı. Pis şeylerin haram kılması hükmü içerisinde de ölmüş hayvan etini haram kıldı. Bu iki hüküm arasında deniz hayvanlarının ölüsünün hükmünün ne olacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. İşte bununla ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Denizin suyu temiz, ölüsü de helaldir. Dördüncü örnek, Allah ölmüş hayvan etini haram, kesilen hayvanınkini de helal kılmıştır. Yine bu iki hüküm arasında kesilen hayvanın karnından ölü olarak çıkan yavrusunun hükmü belirsiz kalmış olup, Helal haramada harama da dahil etmek mümkündür. İşte Nebi aleyhissalatü vesselam bunun hükmünü şöyle açıklamıştır. Anasının boğazlanması, yavrusunun boğazlanması sayılır. Hadisi Ebu Davud ile Tirmiz'i rivayet etmiş. Tirmiz'i bunun hasen olduğunu söylemiştir. Burada yavrunun bağımsız bir hayvan sayılıp ölü olduğu için haram kabul edilmesi yerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun anasının bir parçası kabul ederek helal saymıştır. Beşinci örnek Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Ama 2'den fazla kadın varsa onlara geride bıraktıklarının üçte ikisi verilecektir. Sadece bir tane varsa onun yarısını alacaktır. Nisa suresi 11. ayet. Bu ayette iki kızın hükmü belirtilmemiştir. İşte sünnet bunların hükmünü belirtmiş ve 2'den fazla olanların hükmü arasına katmıştır. Bu örnekler diğer benzerilerin anlaşılmasına da yardımcı olur. Böylece sünnetin arasına katma yani ilhak yoluyla Kur'an-ı Kerim'i açıklamış olduğu anlaşılmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıyas yoluyla beyanına gelince yine altını çiziyoruz. Bu müstehitlerin kıyası değil, Allah Resulü aleyhissalatin kıyası, vahyin kontrolünde olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyası ve burada hemen Ömer radıyallahu şu sözünü hatırlıyoruz. Görüş sadece Allah Resulünden gelirse haktır. Onun dışındakilerin görüşleri isabet edebilir de etmeyebilir de diyor Ömer radıyallahu anh. Evet, Kur'an bazen bir şeyin hükmünü açıklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de benzeri bir konuyu illetini, nedenini dikkate alarak kıyas yoluyla ona katar. Bu da hakikatte Kur'an'ın gösterdiği doğrultuda verilmiş bir hükümdür. Çünkü Kur'an esas hükmü ortaya koyan Kur'an ayeti her ne kadar belli bir konuya aitmiş gibi görünse de illetin genel olması bakımından anlam açısından genellik ifade eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konudaki hükmünü ister kıyasla İster vahiyle vermiş olduğunu söyleyelim, fark etmez. Bu bizim anlayışımıza göre kıyas verilmiş bir hükümdür. Bu tür beyanın örneklerine gelince Allah azze ve celle faizi haram kılmıştır. Cahiliye döneminde alışverişte bir tür faizdir şeklinde kabul edilen faiz ise Bakara 275'te eee zikredildiği gibi böyle deniliyordu. Alışverişte de bir tür faizdir diyorlardı. Bu e, Borcun yeniden borçlanarak bitirilmesi şeklinde tezahür ediyordu bu. Borç veren ya borcunu ödersin ya da faizini verirsin derdi. Allah Azze ve Celle'nin ama eğer tevbe ederseniz ana paranızı geri almaya hak kazanırsınız. Böylece ne haksızlık yapmış ne de haksızlığa uğramış olursunuz ayetiyle, Bakara 279. ayetiyle murad ettiği de budur. Buradaki faizin yasak edilmesi karşılıksız fazlalık istenmesi sebebiyle olduğu için Sünnet bu anlam bu anlamda içinde fazlalık bulunan her türlü alışverişi faize dahil etmiştir. Nitekim Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurur. Altın karşılığında altın, gümüş karşılığında gümüş, buğday karşılığında buğday, arpa karşılığında arpa, hurma karşılığında hurma, tuz karşılığında tuz misli misline birbirine eşit olarak peşin satılırlar. Her kim fazladan verir veya alırsa riba yapmıştır, faiz yapmıştır. Ama bu maddeler Farklı olursa peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın. Evet bu hadisi Müslim ve Ebu Davud rivayet ederler. İkinci örnek. Allah Azze ve Celle aynı anda ve birlikte iki kız kardeşi eş olarak almayı haram kılmış ve bunlardan başkasını size helal kıldı buyurmuştur. Nerede? Nisa 23-24. ayetinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise kıyas yoluyla bir kadını halası ve teyzesiyle birlikte aynı anda ve birlikte eş olarak almayı yasaklamıştır. Çünkü iki kız kardeşin aynı nikah altında birleştirilmesindeki haramlığın illeti burada da vardır. Nitekim bu illet hadiste şöyle belirtilmiştir. Çünkü eğer biz, siz böyle yaparsanız akrabalık ilişkilerini kesmiş olursunuz. Bunu İbni Hibban rivayet eder. Ayrıca Buhari'de de benzer rivayetler vardır. Üçüncü örnek. Kur'an süt emzirmeden dolayı evlenilmesi haram olan bir kısım kadınları Nisa suresinin 23. ayetinde şöyle bildiriyor. Sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeş süt kardeşleriniz size haram kılındı. Sünnet ise bu iki kişiye süt emme yoluyla meydana gelen diğer akrabayı dahil etmiştir ki bunlar nesep yönüyle haram olan hala, teyze, erkek kardeş kızı ve kız kardeş kızı gibi kimselerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili olarak şöyle buyurmuş. Şüphesiz Allah Nesep yönünden haram olanları süt emme yönüyle de haram kılmıştır. Bu hadisi Tirmiz'i rivayet etmiş ve Hasen Sahih demiştir. Kıyas yoluyla yapılan bu birleştirme asıl ile fer birbirinden ayrılamaz kurallarına uyularak yapılmıştır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli konulardaki naslardan genel kurallar çıkarma yöntemiyle beyanına gelince Aleyküm Selam ve rahmetullah ve Berekatuhu Kur'an-ı Kerim'de bazen değişik anlamlarda ayetler gelmiştir fakat bunları bir tek anlamda toplamak mümkündür. Sünnet de bu tek anlamı ifade eden bir hüküm getirir. Böylece söz konusu anlamın Kur'an'daki o çeşit ayetlerin birleştirilmesiyle elde edildiği kanaatine varılır. Buna örnekler verelim daha iyi anlaşılsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ameller niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan da odur buyurmuştur. Hadiste verilen bu iki kural, yürekten inanmayı teşvik eden, gösterişi kötüleyen, insanın sadece çalıştığına erişeceğini bildiren şu ayetlerden alınmıştır. Oysa kendilerine yalnızca Allah'a ibadet etmeleri, bütün işlendikleriyle yalnız O'na iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları emrolunmuştur. Beyine suresi 5. ayet. Zümer suresi 3. ayetinde, Halis inancın yalnız Allah'a yönelmesi gerekmez mi? Kehf suresi 110. ayetinde, Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koysun ve Rabbine özgü kullukta hiçbir kimseyi, hiçbir şeyi ona ortak koşmaz. Nisa suresi 145. ayetinde de, Şüphe yok ki iki yüzlüler, riyakarlar, cennetin, e, estavla ateşin, cehennemin en dibine atılacaklardır. Buyruluyor. Nisa suresinin 142. ayetinde bu ikiyüzlüler yani münafıklar namaz için kalktıklarında gönülsüzce üşenerek sadece insanlar görüp takdir etsinler diye kalkarlar buyrulur. Nisa 100. ayetinde kim de kötülükten kaçarak Allah'a ve peygamberine göç etmek uğruna evini terk eder ve sonra onu ölüm alırsa onun mükafatı da Allah katındadır buyrulur. Diğer bir örnek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur buyurmuştur. Bu kural Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerine dağılmış, değişik konulardaki birçok emir ve yasaktan alınmıştır. Bu ayetlerden bazıları şöyle. Kadınları boşadığınızda, diye devam ediyor ama onları arzuları hilafına eziyet etmek için alıkoymayın buyurulur. Bakara suresinin 231. ayetinde. Bakara yine Bakara suresinin 233. ayetinde. Ne anneye çocuğundan dolayı eziyet çektirilsin ne de çocuğundan dolayı babasına. Talak suresi 6. ayetinde boşadığınız fakat iddetleri içinde bulunan kadınları rahatsız edip hayatlarını çekilmez hale getirmeyin buyrulur. Nisa 19. ayetinde açık bir şekilde hayasızca davran, davranma suçu işlemedikçe vermiş olduğunuz herhangi bir şeyi geri almak amacıyla hanımlarınıza baskı yapmayın. Bakara 282. ayetinde ancak Bundan ne yazıcı ne de şahit bir zarara uğrasın buyurulmuştur. Yani e, ne zarar vermek ne de zarara uğratmak yoktur e, hadisi işte bu ayetlerde serpiştirilmiş haldedir. Diğer bir örnek Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim ki koruluğun etrafında sürüsünü otlatırsa çok geçmeden sürü korula girer. Diğer bir hadiste sana şüphe vereni bırak şüphe vermeyene bak buyurulmuştur. Her iki de kötülüğe götüren yolları tıkamak anlamındadır. Bu da birçok ayetten çıkan anlamdır. Bu ayetten bazıları Nur suresi 31. ayetinde Ve yürürken gizli, görkem ve güzelliklerini belli edecek şekilde ayaklarını yere vurmasınlar buyurulmuştur. En'am suresi 108. ayetinde Onların Allah'tan başka yalvarıp sındıkları varlıklara sövmeyin ki onlar da kim ve cehaletten dolayı Allah'a sövmesinler. Bakara 104. ayetinde siz ey iman etmiş olanlar, peygambere bizi dinle demeyin, onun yerine bize karşı tahammüllü ol demeyi tercih edin. Bakara 104. ayetinde, istemeden çiğneyip geçebildiğiniz, geçebileceğiniz ve bilmeden kendileri yüzünden büyük bir hata işleyebileceğiniz Mekke'deki mümin erkekler ve kadınlar olmasaydı, evet eğer bunlar olmasaydı, şehre savaşarak girmenize izin verilirdi ama savaşmanız yasaklandı buyuruyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, sünnet, Kur'an'ı izah etmekte ve onun külli ve cüz'i maksatlarını açıklamaktadır. Evet, az önce sorulan itiraza, getirilen itiraza verilecek ikinci cevap şu şekilde. Eğer bu deminden beri söylediklerimiz kabul edilmez de, dinde sünnet başlı başına hüküm kaynağı sayılarak onun getirdiği hükümler Kur'an'da bulunanlara ek kabul edilirse, bu bizim söylediğimize aykırı düşmez. Zira Kur'an'ın kendisi Allah'ın elçisine itaatin ancak Allah'ın kendisine itaat olduğunu ve peygamberin kendi arzusuna göre konuşmadığını bildirmiştir. Eğer yalnız Kur'an'a uygun düşen sünnetlerinde peygambere itaat edilmesi emredilseydi bu peygambere has bir itaat sayılmazdı. Halbuki Allah Azze ve Celle Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de buyuruyor. Diğer bir ayette... Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir buyuruyor. Allah Azze ve Celle birinci ayette itaat etmek fiilini iki sefer tekrar etmiştir. Yani etiullahe ve etiur rasûle diyor. Hem Allah Azze ve Celle'ye mutlak bir itaat hem Resulü Aleyhissalâtu Vesselâm'a mutlak bir itaat zikrediyor. Ardından ullem kavramını zikrederken Allah Azze ve Celle itaat emrini tekrar etmiyor. Neden? Çünkü ullemre yapılacak itaat ancak Allah'a ve Resulünün emirlerine uygunsa o zaman e, mümkündür. Aleyküm selam ve rahmetullah. İkinci ayette ise yani kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur ayetinde Nisa 80. ayetinde bizim de söylediğimiz gibi peygambere mutlak itaatin gerekli olduğuna işaret ederek peygamberin itaati Allah'a itaat saymıştır. Allah Azze ve Celle'nin insanlara gönderileni açıklayasın diye ayetine gelince yani Nahil 44. ayetine gelince bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yalnız beyanla mükellef olduğunu ifade etmez. Bilakis bu ve önceki ayetten anlaşılır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabını insanlara açıklamış ve beyan etmekten öteye geçerek Kur'an'da bulunmayan bir takım hükümler koymuş ve bu hükümleri koyarken kendi avrusuna göre konuşmamıştır. Bir grup selef alimi de bunu bu şekilde açıklamışlardır. Mesela Abdurrahman bin Yezid üzerinde elbisesi bulunan ihramlı bir adam görmüş ve bunu men etmişti. Adam Allah'ın kitabından elbisemi çıkarmamı emreden bir ayet getirdiğince Abdurrahman "Resul size neyi emir vermişse, neyi vermişse onu alın. Size de neyi yasaklamışsa ondan kaçının." ayetini okumuştur. Yine bir rivayete göre Tavus ikindinin farzından sonra 2 rekat namaz kılmıştı i̇bn Abbas radiyallahu kendisine bunu kılma diyerek uyarmıştı. da bu namazın ancak sünnet kastıyla kılınması yasaklanmıştır cevabını vermişti. Bunun üzerine i̇bn Abbas şunu söylemişti. Resulullah ikinden sonra herhangi bir namaz kılmayı kesinlikle yasaklamıştır. Bu yüzden sen kıldığın bu namaz için ceza mı görürsün yoksa sevap mı kazanırsın bilemem. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Allah'a, Allah ve peygamberi bir şeye hükmettiği zaman inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka bir yolu Tercih hakları yoktur. Allah'a ve peygamberine baş kaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış olur. Yani Ahzab suresi 36. ayetini okumuştur. Daha önce geçen İbni Mesud radiyallahu anh'ın dövme yapan ve yaptıranlar lanetlemesiyle ilgili rivayette bunun bir başka örneğidir. Geçen hafta zikretmiştik Ümmü Yakup adlı bir kadının iki kapak arasında dövme yapanlara lanet edildiğini göremiyorum deyince İbni Mesud radiyallahu anh sen Allah'ın kitabını güzel okuyamamışsın. Bak diyor Allah, Resul neyi verdiyse onu alın, neden sakındırırsa ondan sakının buyuruyor diyerek o kadını ikaz etmişti. Görüyoruz ki esas itiraza karşı verilen iki cevap arasında çelişki yoktur. Sünnetin Kur'an'a ek hükümler getirmediğini söyleyenler, bu sözlerle Kur'an'ın gerek tavsili gerekse icmali yolla bütün hükümlerinin içerisine aldığını, sünnetin Kur'an'da bulunanlara ek hükümler getirdiğini ileri sürenler ise, bu görüşlerle Kur'an'a açıkça belirtilmeyen tavsili hükümleri kastetmişlerdir. Böylece bu iki görüş arasında aynı noktada iki görüş birleşmektedir. Sünnetin Kur'an'ı ahkam konuları dışında açıklamasına gelince bu da üç şekilde olur. Birincisi sünnet Kur'an'da bulunana uygunluk gösterir. Bu durumda olan sünnet Kur'an'ı desteklemiş olur. Bununla birlikte sünnet... Kur'an ayetlerine bazı açıklamalar da getirmiş olur. Mesela Bukhari ve başka kaynaklarda yer alan Musa ile Hızır olayını bildiren hadis, Kehf suresinde zikredilen onlarla ilgili kıssaya uygun düşmektedir. İkincisi, sünnetin Kur'an'ı izah ve şerh eder durumda olması. Bunun örneği Peygamber aleyhisselatü vesselamın şu hadisinde görülmektedir. Kıyamet gününde Nuh çağrılacak ve kendisine tebliğ ettin mi diye sorulacak. Nuh da evet ettim diyecek. Bunun üzerine kavmi çağırılacak ve onlara Nuh size tebliğ etti mi diye sorulacak. Nuh'un ümmeti de bizi öyle ahiret azabından korkutacak ne bir peygamber ne de bir kimse gelmiş değildir diyecekler. Bunun üzerine ey Nuh, şahitlerin kimlerdir denilecek. O da Muhammed ve ümmeti diye cevap verecek. <gülüyor> Sonra siz getireceksiniz ve Nuh'un ümmetine tebliğ ettiğine şahitlik edeceksiniz. İşte söylediklerim şu ayete uygun düşmektedir. Ve böylece sizi dengeli ve ölçülü bir toplum olmanızı istedik ki, tüm insanlığın huzurunda hakikatin şahitleri olasınız ve Resul de sizin huzurunuzda ona şahitlik yapsın. Evet, Bakara Suresi 143. ayetini okuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis, buhari ve Tirmizi tarafından rivayet edilmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Evet, üçüncüsü, Sünnetin Kur'an'a bağlı olmayan haberler vermesidir. Rahip Cüreyh hadisi, kel kör ve alacalı adamlarla ilgili hadis ve mağarayı kapatan kaya ile ilgili hadis de olduğu gibi e, bunun örnekleri çoktur. E, bu ve bu anlamdaki hadisler Kur'an'ın mükellefleri teşvik, gaflettekileri uyarmaya yönelik genel amaçlarını teyit etmekte, desteklemektedir. Aleykümselam ve rahmet söyler dükhat. Evet. Elhamdülillah. Bugünkü dersimiz de burada bitti. Allah izin verirse önümüzdeki haftalarda yine sünnet konusu daha uzun bir süre inşallah devam edecek. Böyle detaylı bir şekilde sünneti ele alacağız. Sünnetin ve hadisin geçirdiği dönemleri inceleyeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşedelen la ilahe illa ve estağfurike ve etubu ileyk. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.